Beni Makin dört kızla gelirdi hep. Değişik kızlardı her seferinde ama öyle birbirine benziyeni bulurdu ki hep aynı kızlarla geliyor sanırdınız. Unuttum adlarını, Jacqueline'di galiba. Kazil'de olabilir, Gloria mıydı yoksa? J.C'di belki de, belki de June, bilemiyorum şimdi. Soyadları da ahenkli çiçek ve ay adlarından ya da sıkışınca hısım akraba olduklarını itiraf ettikleri Amerikan kapitalistlerinin kodaman adlarından seçilmeliydi. Bu saydıklarımdan başka hatırlayabildiğim kadarı Fostin O'Brien hiç değilse bir kere geldi. Balding'in kızları, harpte burnunu bir kurşun uçurmuş olan Genç Brower, Mr. Abricor, Miss Hague, nişanlısı Ardate Fitzpaters, bir zaman Amerikan lejyonuna başkanlık etmiş olan Mr. Javid, şoförü olduğu söylenen bir adamla gelen Miss Claudia Hip, sonra da Dük diye andığımız, adını o zamanlar biliyordumsa bile, şimdi çıkaramadığım bir prens vardı. Temmuz sonlarında bir sabah saat 9'da Gatsby'nin göz kamaştırıcı arabası evimin önündeki kaldırımlarda yalpalayarak ve üç notalı kornasıyla sokağa çınlatarak kapıya dayandı. O zamana kadar toplantılardan ikisine gitmiş, deniz uçağına binmiş, ısrarı üzerine kumsaldan denize girmeye dadanmıştım ama bu beni ilk ziyaretiydi onun. Günaydın Mirim dedi. Öğle yemeğinde bugün beraberiz seninle. ''Şehrede benim arabayla inersin olur mu?'' Arabanın üstünde gençken ağır yük kaldırmayışımıza ve asabi teke tek oyunlarımızın esnek zarifliğine borçlu olduğumuz o Amerikalılara özgü çeviklikle kendini teraziliyordu. Bu özellik törensever görünüşünün altından bir huzursuzluk halinde durmadan patlak veriyordu. Yerinde duramıyordu adeta, kabil değil.'' Ya ayağıyla tempo tutacak ya da elini sabırsızca açıp kapamayacak. Tutamıyordu kendini. Arabasına hayranlıkla baktığımı gördü. Hoş araba değil mi Mirim? Daha iyi göreyim diye çamurluğun üstünden yere atladı. Görmemiş miydin daha önce? Görmüştüm tabii, görmemek elde miydi ki? Açık saman rengi boyalı, Nikel parçaları pırıl pırıl boylu boyunca orası burası cakalı şapka kutuları, yemek kutuları, araç kutularıyla şişmiş kabarmış, düzineyle güneş yansıtan rüzgar siperlerinin girintisi çıkıntısıyla kesiklenmişti. Kat kat camların gerisine yeşil meşinden acayip bir rasathaneye kurulup şehre doğru yola çıktık. O ay belki bir beş altı kere görüşmüştük, söyleyecek dişe dokunur bir sözü olmadığını hayal kırıklığıyla görmüştüm. Bu yüzden nedeni kolay kestirilmese bile önemli bir kişi olduğu yolundaki ilk izlenimim dağılmış gitmişti. bir gözümde bitişikteki özenli konağın sahibi olmakla kalmıştı. Meğer sırada o yıldırıcı otomobil gezintisi varmış daha Vesliğik köyüne gelmeden Gespi tunturaklı cümlelerini yarıda kesmeye, karamela rengi elbisesinin dizini kararsızca sıvazlamaya başladı. Sana bir şey soracağım mirim diye apansız girişti. Benim için ne düşünüyorsun Allah aşkına? Afalladım birden. Bu soruyu hak ettiği genellemelerle geçiştirmeye davrandım. Bırak bunları da ben sana kendim anlatayım hayatımı diye Sözümü kesti Benim için anlatılan saçma sapan hikayeler yüzünden beni yanlış tanıyasın istemem Demek salonlarındaki konuşmalara çeşnik atan o acayip suçlamalardan habersiz değildi Olduğu gibi anlatıyorum sana her şeyi bak Allah şahit Birden sağ elini kaldırarak tanrının tanıklığını resmiyete bindirdi Orta Batı'dan zengin bir ailenin çocuğuyum ben. Çoktan ölüp gittiler hepsi. Amerika'da büyüdüm ama Oxford'da okudum. Atalarım da hep orada okumuş zaten. Aile geleneği işte. Yan gözle baktı bana. O zaman anladım Jordan Baker'ın niye yalan söylüyor diye öyle kesip attığını. Oxford'da okudum lafını sıkıştırıverdi araya. Ya da ağzından geveledi, boğuntuya getirdi. Bu ilişkinin belirmesiyle anlattıklarının tutulacak tarafı kalmadı tabii. Kim bilir belki de hakkında söylenenler doğrudur diye bir kuşku düştü içime. Orta Batı'nın neresinden diye teklifsizce sordum. San Francisco'dan. Evet, genç yaşta ölüştüler zavallılar. Epey bir mirasa kondum. Koskoca bir soyun böyle birden ortadan kalkışının acısını hala içinden söküp atamamış gibisine öyle yaslıydı sesi. Bir an benimle acaba dalga mı geçiyor diyecek oldum. İyice bir baktım yüzüne, değil. Sonra işte bütün Avrupa başkentlerinde genç bir mihrace gibi yaşadım. Venedik'te, Roma'da, Paris'te mücevher, daha doğrusu yakut toplayarak, sürek avlarına çıkarak, ardarda da resim yaparak, sırf kendim için ama yıllar önce başımdan geçen acıklı bir olayı unutmaya çalıştım. Zor tuttum kendimi, kahkahaya basıyordum. Neyse ne ama kullandığı cümleler bile öyle hava dökülmüş şeylerdi ki, bu yüzden ne de karınca yuvalarına talaş serperek Kaplan avlayan sarıklı bir zıpırdan gayrı bir hayal uyanmıyordu insanın kafasında. Derken mirim harp patladı. Kendime geldim bayağı. Öleyim diye yapmadığımı bırakmadım. Ama ölüme karşı okunmuşluğum vardı sanki. Başta teğmen rütbesiyle yolladılar cepheye. Argon ormanında bizim makineli tüfek taburundan ne kalmışsa toparladım. Sürdüm ileri. İki kanadımızda da piyade ilerleyemediği için bir kilometrelik gedik vardı. İki gün iki gece dayandık. 16 altı levis ile 130 kişilik erat, neden sonra piyade yetiştiğinde ölü yığınlarının altında üç Alman tümeninin sancağını buldular. Binbaşılığa yükseltildim. Müttefik varıncaya kadar Adriyatik kıyasındaki O minnacık Karadağ bile. O minnacık Karadağ ha? Öyle bir tadını çıkararak söyledi ki bunu, öyle bir gülümsedi ki, sanki Karadağ'ın bütün o belalı tarihi gözünün önünden geçti. Yiğit Karadağ halkının şanlı savaşları bir bir hayalinde canlandı. Karadan o minnacık ama cömert gönlünden kopan bu cemileyi, bütün değerlendiren koşullar zinciri en ufak halkasına kadar sekmez bir anlayışla elinde tesbihlendi. İnanmazlığım bir büyülenmişliğe döndü gayri. Bir düzine magazin birden önüme serilmiş gibi bir şey. Elini cebine attı. Avucumun içine bir kurdeleye bağlı bir maden parçası kondu. Karadağ'dan gelen nişan bu işte. Bir de baktım. Aa sahiciye benziyor. Ordure du Dönel diye gidiyor kavisli yazı. Montenegro, Nikolov, Rex. Çevir öbür tarafını. Binbaşı C. Gaspi'ye diye kudum. Gösterdiği fevkalade bahadırlık dolayısıyla. Bir de şu var. Her zaman yanımda taşıdığım. Oxford günlerinden bir hatıra, Trinity'nin avlusunda çekildiydi. Solumdaki şimdi Doncaster Arkasından bir takım kuleler görünen, bir kemer altında dalga geçen, spor ceketli, altı delikanlının resmiydi. de aralarında, eh daha genç ama çok değil, elinde bir kriket çomağı. Anlattıkları doğruydı demek. Venedik'teki sarayında kaplan poslarının kızıla kesişi, bir yakut sandığının kapağını kırmızı ışıklı derinliklerinde kırılan kalbinin kemirtisini unutabilmek için açışı gözümün önüne geldi. Çok büyük bir ricam var senden bugün dedi. Hatıralarını hoşnutlukla cebine yerleştirdi. Onun için zaten beni biraz daha iyi tanıman gerektiğini düşündüm. Beni rastgele bir insan belliyesin istemedim. Ne yapayım, başımdan geçen o acıklı olayı unutayım diye ortada böyle başıboş dolanıp durduğum için hep yabancılar arasında kalıyorum. Duraksadı. O dediğim olayı da bugün öğleden sonra öğreneceksin. Öğlen yemeğinde mi? Yok, öğleden sonra. Miss Baker'ı çaya davet ettiğini duydum da bir yerden. Yoksa Miss Baker'a mı aşıksın yani? Yok yok Mirim öyle bir şey yok. Miss Baker bu mesele üzerine seninle görüşmeye lütfen razı oldu da. Bu meselenin ne olduğunu ne bildiğim ne duymuşluğum vardı. Ama merak filan bir yana öfkelenmiştim bayağı. Jordan'ı çaya çağırdıysam Mr. J Gatsby'i tartışmak için çağırmadımdı ya. Bu ricanın da zırva bir şey çıkacağını yediğim ekmek gibi biliyordum. Hay keşke o tıkış tıkış bahçesine ayak atmaz olaydım. Bu kadarla kesti sözü. Şehre yanaştıkça büsbütün ağırlaştı. Roosevelt doklarının oradan geçerken kırmızı kuşaklı transatlantikler bir nebze göründü. İki yakasında 1900'lerin yaldızı solmuş, ıssız bir ahaneleri dizili Arnavut kaldırımlı bir kenar mahalleden hızla geçtik. Derken iki yanımızda Küller Vadisi açılıverdi. Geçerken garajın pompası başında soluk solağa bir canlılıkla didinen Mrs Wilson'ı şöyle bir gördüm. Arabanın çamurlukları kanat gibi açılmış Astoria'nın yarı yoluna kadar ışıkları kırıp dağıtarak yürüdük geçtik. Yarı yola kadar diyorum. Çünkü asma yolun sütunları arasında virajlarken arkadan bir motosikletin o bildik tantanasını duydum. Derken yanımızdan çileden çıkmış bir polisin kafası belirdi.